Şeyh fahreddin Iraki İraki şöyle buyurur ki Hak kendini bütün eşyanın aynı eyledi. Ki kendinden gayrına ibadet ve muhabbet edilmesin. İlahi gayret bunu gerektirdi. Şimdi yine biraz geriye dönüp şunu gözden geçirelim. Arif hiç kimseyi beslediği itikat dolayısıyla kınamaz. Neden kınamaz? <gülüyor> <Öyle gerek yok. gülüyor> Hak böyle dilemiş, öyle yapıyor der ve kınamaz kimseyi. Kayıplanmaz. Kayıplamaz. <gülüyor> evet. Niye yaptın, niçin yaptın diye bir suali yoktur zaten onun. Gördüğü her fiilin hakikatine nüfus etmiştir o fiilin nereden meydana geldiğini idrak etmiştir. Dolayısıyla <gülüyor> cenni ve farkı bir arada yaşadığından fark olarak gördüğü ayrı ayrı gördüğü şeylerin aslında nüfuz ederek aynı kaynaktan geldiğini idrak etmesi suretiyle ne eksik ne fazla bir şey görmez. Görmesi mümkün olmaz zaten. Eğer görse arif olmaz zaten bu dekenisini şey kayıltamış olur yani. İşte böyle Arif kayıtlamış. olmaz. Tabii. O da kemal yerde. Kendine Hı. göre Kemal hükmündedir. Ancak bunlar çok daha ince meseleler. Çünkü şimdi biz bunu böyle söylediğimizde bunun altından başka şey de çıkar. Çıkar ama biz işte bu yönden bakmayalım. Sadece e, görüş yönüyle bakalım. Yani kendimizin bakışı yönünde bakalım. Eğer biz bunu bu şekilde görüyoruz. Orada hakkın varlığından başka bir varlık yoktur dediğimizde biz onun özünü düşünerek söylediğimiz bir görüntüdür. Ama o mahallin kendine göre ee, şeyi de vardır, mükellefiyeti de vardır. Ha, mücazatı da mükafatı da vardır. Bu bizim görüşümüze göre olan hadiseyi anlatmaya çalışıyor burada. Yani görenin gözüne göre olan hadiseyi. Ama görülen yönünden iş başkadır. Ha, biz onu böyledir diye ona has bir düşünce olarak bunu kabullendiğimi, kendimize has bir düşünce olarak kabullenelim. Eğer biz bunu böyledir dersek o zaman ne cennet ne cehennem bütün her şey hükmü ortadan kalkar. Ne suç ne ceza ne mükafat, ne mükafat ortadan kalkar. Bunların hepsi vardır ve gerçektir. Ancak <gülüyor> irfan ehli baktığı yerin özüne nüfus ettiği için onun özünü orada müşahede ettiği için kendi müşahedesine göre orada ayrılık suç, günah, herhangi bir şey hükmü yoktur. Ona göre yoktur. Mahalle göre her şey vardır ve yerli yerincidir. Bunu da böylece Aha. bilmek lazım. Çünkü bu neticede başka düşüncelere sevk eder insanı. Birçok sorular çıkar altından. Birçok akıl boyutunda düşünceler sapkırıcı fikirler gelir insanın aklına. Görüşümüze göre, geniş açımıza göre, genelde hakkın varlığının tek olduğunu müşahede etmek suretiyle orada hata noksan fazlalık göremeyiz. Ancak bilimsel yönden baktığımız zaman o mahalle göre her şey vardır ve yerli yerine. İşte bu itikatlardan dolayı Arif kimseyi kınamaz. Yani herhangi bir mahalle nasıl bir itikat varsa kendi yönünden gerçektir, doğrudur. Ve bu kötü yapıyor, iyi yapıyor diye kimse hakkında fikir vermez. Ve kimseyi de Rabbisi hakkında beslediği itikadından dolayı red ve inkar eylemez. Herhangi bir mahalde nasıl bir düşünce yapısı varsa hepsini gerçek görür ve hepsinin hakkını verir. Kimseye bir şey demez. Ta ki bir soru vaki olursa, bir talep vaki olursa onu daha ileriye götürmesi için tavsiyede bulunur. O ayrı mesele. Ama durduğu yerde, baktığı yerde, tabi yaşantısında kimseye hiçbir müdahalede bulunmaz. Hiçbir şey de söylemez. Çünkü o fiilin de hakkın fiili olduğunu bilir. Niye o fiili değiştirsin? talep yok ise... Ama ne zaman ki bu muhalden talep vaki olur, ha o zaman anlar ki hak burada bu yaşantıyı değiştirmek Murad ediyor. Ha o zaman hakkın muradını yerine getirmek dolayısıyla o işe kalkışır. Gerekirse. Ama herhangi bir ortada talep yoksa ondan da herhangi bir çıkış olmaz. İşte onun için diyor ya, onun yaşantısını kimse değerlendiremez. O'nun yaşantısını kimse idrak edemez. Biz <gülüyor> eğer beşeriyetimizle yaşıyor isek ve de biraz İslam'ı seviyor isek önümüze gelene tavsiyelerde buluruz. Sevse de sevmese de, istese de istemese de. işte kardeşim şöyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap diye tavsiyelerde buluruz. Ama Arif bunu yapmaz. Ancak talep vaki olduğu zaman ki o da onun için bir gaye hükmündedir. Bir emir hükmündedir diyelim. İrşat görevi olduğu için. Ya o zaman ancak bunu yapalım. itikadları toplamış bir göz gibidir. Şimdi bütün mahallelerde hakkın varlığından başka bir varlık müşahede etmemeye başladığında bütün varlıkta tek bir varlığın hüküm sürdüğünü idrak ettiğinde ve bunu gözüyle görmek suretiyle müşahede ettiğinde bütün itikatları kendi gözünde toplamış olur. Her ne kadar kesret bakışıyla çokluk bakışıyla ayrı ayrı ibadetler var hükmü görünüyor gibi ise de kendisi bunları kaldırdığından bütün ibadet ve itikatları tek bir itikat içerisinde topladığından zaten eksik veya fazla bir şey görmesi mümkün değil. Şimdi diyelim ki şu bina her şeyle birlikte bina ismini alıyor. Bunun kapısını ayrı, penceresini ayrı, camını ayrı, somasını ayrı, taşına, tahtasına ayrı ayrı bakarsak onları ayrı ayrı ayrı ayrı teferrat ederiz eksik veya fazla buluruz. Ama ev, bina diye tümüne baktığımız zaman bütün buradaki camlar, çerçeveler, resimler, kasalar, masalar neticede tek bir şeydir ve bunun eksiği fazlası olmaz. Cam camdır, camlık vazifesini görecektir. Duvara göre ince olsa dahi. Duvara göre cam çok incedir. Eğer ikisini karşılaştırırsak niye cam? İncesi. incecik deriz. Veya başka bir yönden karşılaştırdığımız zaman o niye dışarısını gösteriyor, taş dışarısını göstermiyor diye böyle düşüncelere dalarız ve eksiklik, fazlalık ararız. Ama ev evdir, bina binadır diye tüm olarak baktığımız zaman bunlar kalkar ortadan. İşte böyle geniş bir göze sahip olarak eve bakılırsa veya aleme bakılırsa ne eksiklik ne fazlalık görmek mümkün değil. İşte kişinin gözünün böyle bir göz olması lazım yani hakikate vakıf ve aslından haberdar olduğu için Arif öyle toplayıcı bir gözle Arif olmuştur. Arifliği o toplayıcılık dolayısıyla olmuştur. Eğer toplayamıyorsun zaten Arif olmaz. Ne olur? ibadet ehlidir. Abit olur. İbadet edici olur. Ama abid ile arif arasında büyük fark vardır. O göz bütün görüşleri benliğinde toplamıştır. Ayrı ayrı ayrı ayrı var olarak görülen gözlerin hepsinin gördüğü şekli de kendinde toplamıştır. Diyelim ki bir mahalle 500 kişi var. 500 kişi de ayrı ayrı görüşe sahip. İşte bu 500 kişinin bütün görüşlerini kendinde toplamıştır ve hepsinde kabullenmiştir. Hiçbirini en küçük bir yönüyle ne inkarda kalır ne redde gider. Hepsini kabul eder. Çünkü kabul etmesi bir yönde hakkın varlığını idrak etmesi yönündendir. Bir yönde de kendi varlığını idrak etmesi yönündendir. Eğer alemde hakkın varlığından başka bir varlık yoksa, Arif de hakkın varlığından başka bir varlık değilse, e, dolayısıyla kendini seyreder. Kendinin değişik özelliklerini her gözde, her mahalde ayrı ayrı seyreder. İşte Muhammedilik budur. İslam, İslam dini demek, e, cemle farkı toplayıp o yaşantıya getirmek. Muhammedilik de bu yaşantıyı seyretmektir. Yeri gelmişken gerçek salat ve salavat nedir onu söyleyelim. Salat namaz ya. Gerçek namaz alemde hakkın varlığını seyretmek. Birinci etapta. Gerçek salat hakkın varlığını seyretmek salavat salatın cemidir salavat ise kendi varlığını seyretmektir yani alemde kendi varlığını seyretmektir Aziz Peygamber'e salatü selam getirmek onu met etmek değildir zahire göre öyledir. şeriat yaşantısında olan kimselere göre Allah'u ve salli ala seyyidina Muhammed deriz Salınlar verselim, ona göndeririz ve bu bunları haberdar olur, o da bize selamını iade eder. Dir şekliyledir. Fakat Aziz Peygamber yönünde olan salat ise Aziz Peygamber'in gerçek halini idrak etmektir. Yani iç bünyedeki yaşantısına nüfuz etmeye çalışmaktır, onu zorlamaktır. Salat salavat da onu kendinde yaşamaktır. Yani onun hallerini kendinde yaşamaya e, yaşamak için uğraşmak çaba sarf etmektir. İşte e, ne diyorlardı Cuma günü hadi İç ezan okunmazdan evvel İnnallâhe ve melaike tehrû yusallûnâlen nebi zaman zaman bu ayet söyleriz, söylenir ya işte burada bu gerçekleri anlatıyor. Allaha muhakkak ki Allah Hazreti Peygamber'e salatu selam getirir. Bu nasıl bir şeydir? Bunu düşünebiliyor mu insan acaba? Bunu düşünmek, idrak etmek, yaşamak değil. Oranın kenarcığına, köşesine bile gelemiyoruz da öylece geçiyoruz. İşte biz bunları idrak edelim de her hafta bize onu iki defa okutuyor. İki defa. Bir hübbenin bitişinde evet. bir de ezan okunmazlar evvel ezan okumak nedir? Ezan okumak gerçeği idrak edip ayaklanmaktır. Yani kendi gerçek varlığını idrak edip ilan etmektir onu. Gerçek yaşamaya başlamak. işte ayaklanmaktır. Ya, oturmuş olduğun bilginin, oturmuş olan bilginin havalanması, ayağa kalkması kendi gerçek varlığını idrak etmektir. İşte namaz konuşsa ayakta başla. Namazın ayakta durma yüklü de öyle. Kendi gerçeğini idrak etmekle şahlanmaktır. Daha yükseğe gidemezsin ki işte beşeriyetinle ancak bu kadar yükselirsin. Zıplasan olmaz oynasan olmaz. Namazın içinde. İşte bu en yüksek idrak seviyesi demektir. Rukun'un işte ifadesi bu idraki yavaş yavaş hazmetme devresidir. Sezde ve e, tahiyyatta bunu idrak edip yaşantıda sabitleşmesidir, sinmesidir şöyle, namazın, e, işte sinirmesidir. Halini işte. Ey melekler, inna muhakkak ya Allah ve meleketi ve melekleri Aziz Peygamber'e selam getirirler. Yani Hazreti Peygamber'deki gerçek yaşantının ne olduğunu melekler dahi idrak ederler demektir. Allah'ın az peygambere selam getirmesi, yani salavat getirmesi kendini zatıyla onda seyretmesi. Allahu Ekber. Sıfatlarıyla değil, zatıyla kendini, çünkü o hakikat Muhammed dediğim mi zaten? Hakikat-i Muhammed de hakkın suretlenmiş olarak ortaya çıkması değil mi? Bunun da bir ismi insan-ı kamil değil mi? Aziz Peygamber de ilk insan-ı kamil değil mi? Birimselliği yönünde. Işte dolayısıyla hakkın kendini en geniş mahalde, en şumullü mahalde fakat birim hükmü altında ama birimsiz olarak seyretmesi hakkın az meğer peygambere selavat-ı şerife getirmesini evet. Ve onun değerine biz bakalım şimdi. Hak bir mahalde o mahalli güzeltiyorsa kendini cennete verir. Bir İşte en azından bunu melekler de biliyor böyle olduğunu, idrak ediyorlar. En sonra ne diyor? Ya <gülüyor> ayvellezina Ey iman edenler, buradaki iman, acaba hangi iman derecesinden bahsedilen imandır? Kaç türlü imanın dereceleri var? Buradaki iman derecesinin en alt düzeyi, kendi varlığının, hakkın varlığı olduğuna iman etmektir. Yok, iman etmektir oraya gelmeden de. Çünkü bu iş iman etmeden olmaz. Gerçek iman budur. Allah'ın varlığına, işte başka e, putların falan olmadığına iman etmek o taklidi imandır. Gerçek tahkiki imanın başlangıcı kendi varlığının, hakkın varlığı olduğuna iman etmektir. Çünkü Elifli Ammim Zalikâ kitâbele araybe fîhün el-lil-mütakîn elle kendi gaytlerinde olan hakkın varlığını idrak ederek kendi gayblerinde olan ile hakka iman etmektir. Yani kendi beşeriyetiyle iman etmesi sadece beşeriyet anlamıyla olan imandır ki bu taklit imanıdır. Gerçek iman ise kendi varlığını hissetmesi yani kendinin öz varlığında hakkın varlığı olduğunu hissetmesi, idrak etmesi yaşaması değil. İdrak etmesi, kendinde böyle bir varlığı, mevcudiyetini idrak etmesi ve dışarıda zannettiği varlığın da kendi varlığından başka bir varlık olmadığını idrak etmek suretiyle, işte iman bu yaşayabilmesi alacak mümkün olur. İşte bu da Ya eyyühellezine amelûh yani ey iman edenler, ey Müslümanlar demiyor, ey iman edenler demesi, işte bu hale gelmiş kişileredir bu hitap. Zaten bu hale gelmeye, öteki halleri anlaması mümkün değildir. İşte nasıl dinlediğimiz gibi dinler geçeriz. Ayettir deriz. Ah hocanın sesi ne güzeldi deriz. Ne güzel ağlattı bizi, söyletti deriz. Geçer gideriz. Halbuki ağlanması gereken gerçekten halimizin peruşanlığındadır. Ey iman edenler sallim aleyh siz de o peygambere salavat-ı şerife getirin. Yani siz doğru anın. Ama nasıl anın? Evvela meleklerin andığı gibi anın, sonradan da hakkın andığı gibi anın. Şimdi meleklerin andığı gibi anı zaten hakkın andığı gibi, yani onun düşünce yapısıyla anlamamız, yani zikretmemiz mümkün değil. İşte de insan, melek, hak üç türlü idrak seviyesi, iman seviyesi çıktı. Birincisi, beşeriyet yönüyle olan ki birinci seferde yapılması gerekli. İkincisi, meleklerin ikinci seferde yapılması gerekli. Üçüncüsü ise, salavatın cen ve fark hükmüyle birlikte yaşanan mahalle yaptığı salavatıdır. Ancak buradan şuraya doğru da bir geçiş olur. Bu hale geldikten sonra düşünce boyutunda, düşünce yapısında peygamber diye bir şey de kalmaz. Mürşid diye bir şey de kalmaz. Şeyh diye bir şey de kalmaz. Bunlar hepsi biter. Fenafisi, fenâsı rusul, bunlar yol üzerinde geçilmesi gereken merhalelerdir. Eğer buralarda oyalanırsa kişi üst boyuta geçemez. İşte buraları çok ince mesele Bir mahal eğer da peygamber var, şeyh var, mürsit var, hoca var, imam var, bilmem ne var diye ayrı ayrı varlıklar görürse zaten Cem makamına gelmemiş olur. İşte Cem makamına geldikten sonra bunları ayrı ayrı fark etmesi mümkün olmaz. Peki bunlar yok mu olur? Aa, bunların hepsi yerli yerincedir, vardır fakat hakkın varlığıyla vardır. Evet. Ayrı ayrı kendilerine has olarak bir varlıklar değildir. İşte hakkın varlığıyla var oldukları için hak kendi kendini orada müşahede eder ve kendi kendine salavat getir, kendi özelliğini ortaya koymak suretiyle salavat getir. Dolayısıyla işte öyle bir göz olacak ki kişi bütün görüşleri kendinde toplamak suretiyle hiçbir yerde ayrılık gayrılık gözetmeyecek. <gülüyor> O göz bütün görüşleri benliğinde toplamıştır. İtikadlardan her itikadın hakikatten gelen bir aslı vardır ki mutlak göz bunu görür. Bütün itikadların kendine has bir gerçeği vardır. İşte o mutlak göz bütün itikadlerde sari ve cari olan hali görür. O itikadın gerçek yönünü görür. Ve onun gerçek yönünü görmesi sebebiyle onları inkar etmez, reddetmez. Ayrılık hükmüyle oraya nazar etmez. Kendindeki olan güçlerin seyrini orada müsaade eder. Kendinde olan herhangi bir hali kişi ayrı bir tarafa atamayacağı gibi diğer birimlerde görünen itikat ve yaşantıları da ayırması mümkün olmaz. Eğer kişi kişilik hükmüyle bunlara bakıyorsa muhakkak ayırır ayrı. Çünkü o kişiliğin özelliğidir zaten. Birimin birime karşı olan değişik halleridir. Ama birim birimlikten çıkmışta genel bir hüviyet içerisine girmişse o artık ayrı diye bir fark söz konusu olmaz. Bir mutlak yoktur ki onun kayıtlı bir yüzü olmasın. Mutlak denen varlığın meydana çıkması için belirli bir kayda durunerek ortaya gelmesi söz konusudur. Mutlak denen varlık öyle bir varlık ki salt varlığın meydana çıkması mümkün değil. Yani idrak edilebilir hale gelmesi, maddeleşmesi, o mananın maddeye dönüşmesi suretiyle ancak o mana belirlenmiş hale gelir. Bunun da o suretle kayda girmiş olması demektir. Mesela diyelim ki bir su. Sunun aslı, mana yönünden manası vardır fakat maddesi olmadığı için hissedilemez, anlaşılamaz. Su olabilmesi için belirli oksijen hidrojen atomların karışmasıyla meydana gelir ki bu bu doğanın kayda girmesidir. İşte bütün varlıkta gördüğümüz madde olarak bildiğimiz her şey ve maddeli ve manalı bildiğimiz varlıklar yani insan varlığı hakkın bir vasfını ortaya koyması suretiyle belirli bir kayda girer. Işte bir mutlak yoktur ki onun kayıtlı bir yüzü olmasın. Yalnız dikkat edecek nokta kayıtlı bir yüzü diyor. Her yönden kayıtlı değil. Diyor. Ama bir yüzde mutlak kayıtlıdır. Kayıtsız olması da mümkün olmaz. Ortaya çıkmaz çünkü. kayda girmesi ortaya çıkmaz. Yani. Ortaya çıkabilmesi için et kemik kaydına girecek, benlik senlik kaydına girecek ki ortaya çıksın ve varlığı olsun. Perdesi olacak ve gözüksün, aksetsin. İşte bir mutlak yoktur ki onun kayıplı bir yüzü olmasın diye belirtilen hal. Neye ibadet edilirse edilsin, hakikatte o ibadet vücudu mutlakadır. İşte burası gerçekten hit babında çalışmak isteyen, yürümek isteyen kimseler için çok hassas bir konu, hassas bir nokta. Burasını aşmadıkça da vahdet ehli olmak zaten mümkün değil. Ne diyor? Neye ibadet edilirse edilsin. Gelirtilen bir şey yok ortada. Her neye ibadet edilirse edilsin. İster aya ibadet edilsin, ister güneşe ibadet edilsin, ister taşa, puta, ağaca ibadet edilsin, ister insana secde edilsin, ister genç delikanlı suretinde Rabb'ımı gördüm diye ona ibadet edilsin. Ne ibadet edilirse edilsin, hakikatte yani gerçekte o ibadet vücudun mutlakadır. Evet. Hmm. evet. Çünkü, varlıkta Hakk'ın varlığından başka bir varlığın söz konusu olmadığı cihetiyle nereye yönelirse yönelsin kişi, nereye ibadet ederse etsin, mutlak surette ettiği ibadet hakkadır. Bu, bilse de böyledir, bilmese de böyledir. Bilirse, bilirse şirk olmaz. Neye ibadet ettiğini bilirse şirk olmaz. Çünkü o ettiği ibadet, oradaki mahallin sadece o görüntüsüne değil, onun gerçeğinedir. Eğer bunu geniş manada idrak edemiyor da, hakkın varlığını sadece bir yerde müşahede ederek, buradadır hak diye ibadet ediyorsa o zaman şirktir. etmektedir. Evet. Ama hem evet. orada hakkın olduğunu bilecek, hem başka yerlerde de olduğunu bilecek. Ama özellikle oraya yönelecek. Onun için o değişik bir şey ifade etmez. Ha oraya yönelmiş, ha başka tarafa yönelmiş. İse i̇şte, feynematevel lüfesen mevşullah, ayeti ancak bu şekilde anlaşılabilir. Aksi halde o ayetin anlaşılması mümkün değil. <gülüyor> ne diyor? Nereye dönerseniz dönün hakkım veşi oradadır. Aslında nereye dönerseniz dönün hakkım veşi oradadır. Dendiğinde biz diyoruz ki ayrı ayrı ayrı ayrı veciler var. <gülüyor> Hangi vecihe dönsek o hakkın vecidir. Bunun basit ifadesini, nereye dönerseniz dönün, hakkın vecih oradadır demesi, vecih tek bir vecihtir. Biz bir sürü insan görüyoruz, bir sürü insanda da bir sürü yüzler, bedenler, vecihler görüyoruz. İşte bu bizim gerçeği bilememizdendir. Gerçek hakikati idrak edememizin neticesi olan bir duygu ve düşünce tarzıdır ve döndüğümüz yerde her ayrı ayrı mahalde hakkın veşini müşahede ediyoruz deriz. Aslında yüz vecih tek bir vecihtir. Bütün vecihleri içine alan tek bir vecihtir. Ayrı ayrı vecihler yoktur. Onun için nereye dönerseniz hakkın şu oradadır diyor. Peki nereye dönerseniz dönün hakkın şu oradadır. Bir mahal bunu karşı mahaller için söylüyor. Karşı Mahal'de bunun için onu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Dolayısıyla <gülüyor> Kişi de hakkın veçlinden başka bir şey değil. Kendine göre Karşı Mahal hakkın vesidir. Karşı mahalle göre de Kendi hakkın vesidir. O halde Ne kaldı ortada? Çıktın aradan kaldı yaradan. Şimdi senin bir tane elman varsa elman. Bunun bir, elma, bir elma iki aynan. Şimdi senin bir tane elman varsa iki tane de aynan evet. varsa Ne yaparsın? Aynaları tersine dışarıya döndürmezsin. Aynen. Elmaya doğru bakarsın. Elma. Elmaya doğru baktığın zaman yani aynaları elmaya doğru çevirdiğin zaman iki ayna da tek elmayı görürler. Evet. Bir yanda bin tane elma var. Bir tane elma var. Elma da. elma bir tane ama bir tane var, bin tane de olsa elma aynı evet. elma. Tek elma. Evet. Tadı kokusu şeyi hepsi elma. Elma ismini evet. alıyor. veci çok güzel bir misal edin. Evet. Yani. işte bir ifadesi. Binlerce elma ama bir bir tek tane. elma. O, tek elma al hiç yok. Aynadan al. Aynadan Tabii yok. Al. Şimdi elma kim? Elma nedir? Neyse şimdi bakalım. Elma sensin işte. i̇şte i̇ki elmanı bir, bir elma iki, iki ayna. İşte o elma sensin. Aynen. Sağında sonunda dediği sağ solu çevredir orada. Aynen. Aslında o Aynen. dört aynadır. Ama iki ayna diyor karşılıklı. İki ayna demesi bir varlık bir yokluk. <gülüyor> bir bu tarafa bakıyorsun yoklukta kendi yokluğunu görüyorsun. Bir bu tarafa bakıyorsun varlıkta kendi varlığını görüyorsun. Eğer yani o kızarmış elmanın sen olduğunu bilirsen yalnız ham olarak girme aynaların <gülüyor> arasına hali <gülüyor> duvardır. <gülüyor> ha, kızarmış olarak oraya girersin ancak. Bu elini ne tarafa baksan, selam verdiğin zaman o aynada kendini seyredersin. Çünkü senden başkası yok zaten bu alemde. Sen tek ve de sevmeye layık en güzel varlıksın bu alemde. Ama biz seni sevemiyoruz gereği kadar kusura bakma. Ama ki, şey, yani öyle deme bir şey. Yazıyor da yalnızca yazıyor de bir ya. <gülüyor> de şey yapar. yapar. yaparken Yani Çok güzel Korkma <gülüyor> sana bir şey olmaz. Sen <gülüyor> şaşırmazsın. <gülüyor> i̇şte nereye baksan hakkın vardığını görürsün sana da kim baksa sende hakkın vardığını görür. Çünkü seninle hakkın varlığından başka bir varlık yok zaten. Ama sen kendime ben dersin dersin dersin. Onun neticesini de katlanırsın. Demekle kalmaz. Varlığına, hakkın varlığına ben dersen yalan söylemiş olursun. Ama bu ben sözünü söylerken gerçekten ben olarak dersen o zaman doğruyu söylerse. <gülüyor> Söyleyen sen değildir. O sen <gülüyor> İşte bu hali ibadet ve itikad eden bilse de bilmese de bu böyledir. Yani nereye ibadet edilirse edilsin, oraya orada olan vücudun mutlaktır, mutlak varlıktır. İbadet ona edilir. Dolayısıyla ibadet eden ve intikad eden bu işi bilse de bilmese de yapılan iş sahih ve geçerlidir. Genelde bu böyledir yalnız. Ama kişinin bunu bilmemesi şirk halinde bir hayat yaşaması demektir ki işte İslam'ın getirmek istediği nokta buradan koparmaktır kişiyi. Buna şirki hafi denir. Yani kişi farkında olmadan ayrı ayrı varlıklar görür. Hatta açık şirktir yani. Açık şirktir. Ayrı ayrı varlıklar görür. Şirkin en kabası. Yani. Evet. evet. Şirki, şirki gizli, şirki hafi, yani gizli şirk, gizlinin de gizlisi olan şirk vardır ki bunları ayırmak çok zor meseledir. Ama en basit neymiş olmazsa bu açık şirkten kurtulmamız lazım. İşte bu meseleyi Şeyh Fahrettin-ı daha geniş bir şekilde ve kısa olarak belirtiyor. Yani Allah'lı olarak belirtiyor. Bundan sonra inşallah Fahrettin Iraki'nin Lemaat'ı var. Parıltılar isminde kitabı var. Bunu bitirirsek belki ona başlayacağız inşallah. İşte o zat bu Iraklı buyuruyor ki hakta hala kendini bütün eşyanın aynı eyledi. Yani eşyada eşya dediğimiz eşya şeyin cemiidir, Şeyler manasına bizim eşya dediğimiz masa, koltuk, sulu falan diye aslında. Şey, hangi şey? Şey işte. Belli olmayan şey. Yani meydana gelen varlık. Şeylerin cemi de yani şey olanların, topluluğun aldığı isim de eşya. Yani çok şeyler mağarasına. Işte bu çok şeylerin aslını kendinden eyledi. Zaten başka türlü olması mümkün değil ki. Başka bir varlık yok ki o başka şeyden o şeyler olsun. <gülüyor> Kendi şeyinden o şeyler meydana geldi. şunu <gülüyor> <gülüyor> İşte bunu böyle yaptı ki kendinden gayrına ibadet muhabbet edilmesin. Eğer bu böyle olmasaydı Kendinden gayrına ibadet hükmü ortaya çıkabilirdi. Ama onun için de yine bir başka varlık lazım ki kendinden ayrı varlıklar çıksın ortaya. İşte bütün alemi kendi varlığından meydana getirdi ki ama biz bu varlığa yani eşyaya ne ismini takarsak takalım. işte bizi aldatan isim perdesidir. Eşya ismini verdiğimiz o eşyaya hangi isim vermişsek o isim ile kendi kendimizi perdelemiş oluyoruz. Veya hak kendine o perdeyi çekiyor. İşte o perdeyi açtığımız zaman perdenin arkasındaki hatta önündeki varlığın ne olduğunu anlarız ve yaptığımız işin yerli yerince olduğunu da düşünürüz. Şimdi Sofi'nin birisine diyelim ki yani zahirde sohluk yapan, İslami yönde hareketini tanzim etmiş çalışan birisine. Diyelim ki kıble bu taraftadır. Sen şöyle namaz kılar mısın? Yok kılamam der. Çünkü onun şartlanması Kabe yönündedir ve tek yerde hakkı şahade etme durumu vardır. Ama Arif her ne yere dönerseniz dönün hükmüne razı olur ve de namazını dilerse tam ters istigavete kılabilir. Ve de yaptığı iş yerli yerincedir. Ya bunu da anlatmak mümkün olan bir şey değil ama Evet. Her e, mümkün evet. olan bir şey değil ama yeri gelmişken bunları bilmemiz lazım çok bizim hepimizin. <gülüyor> i̇şte yalnız zahirdeki emirlerin kendine göre gerçekten çok özel halleri vardır. Onun için mutlaka bu, bu şekilde olacak diye kayıt verilmiştir. Mesela diyelim ki güneye doğru yüzümüzü çevirmemiz niye daha yerinde ve geçerli? Kuzeye, batıya çeviririz, niye geçersiz? Ama istisna olarak olmaz mı? Olur. Çünkü oraya dönsen orada da aklında evet. içi vardır. Neticede o da ibadet hükmüne geçer. Ama ağırlıklı olarak Kabe'yi niye yönlendirmişler? Herkes. İşte herkes tek noktada birleşsin. Evet. Akıl boyutundan çıkan enerji, radyasyon gönderme hem merkezleşme olsun hem de kişilerin gönderdiği radyosallar birbirlerine geçsin. Birbirlerinden yararlansınlar. Herkes dağınık bir şekilde ibadet etmiş olsa o radyasyon o tarafa uçacak, onun radyasyonu bu tarafa uçacak. Dolayısıyla kişiler birbirlerinden fayda sağlayamayacaklar. Akıl boyutunda göndermiş oldukları neşriyattan. İşte böyle karşılıklı neşretmesi ben senden istifade ediyorum, sen benden istifade ediyorsun. Hepimizin birbirinden farklı frekansları vardır, farklı verileri vardır, farklı yaşantıları vardır. Herkes birbirinin akıl boyutundan, ilim boyutuna istifade eder. Aklıma bir şey geldi deriz. Nereden geliyor? İşte karşı tarafın gönderdiği radyasyon çarpıyor, sinyal veriyor, bize bir açılım oluyor. Bizden giden de o tarafta açılım yapıyor. İşte zahiri, hükümleri ve kaldırmak olmaz. Hepsi yerli yerincedir. Yalnız gereğini bilmek ve oraya saplantı halinde kalmamak lazım. Bu mutlak budur. Bunun dışında bir şey yoktur diye kabul vermemek lazım. Çünkü o göz öyle bir göz değil. Hani evet. geniş manada hepsini kabulleniyor. Çünkü hepsinde birer gerçek vardı. İşte gayrına, kendinden gayrına ibadet ve muhabbet edilmesin. İlahi gayret bunu gerektirdi diyor. İlahi gayretten kasıt her mahalde kendinin kendi olduğunu bildirmesi, tanıtması. Gayret dediği bu. Hakkın gayret etmesine ihtiyacı var? Yok. Ama mahallerin kendini bilmesine ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu sebepten bunu ortaya koymuş. Beyt gayreti gayri komadı anın Şüphesiz o aynı oldu eşyanın, hak diledi ki eşyayı yarata, özünden gayrı komadı orada. Ki alemde tapanlar ona tapa, ki her yüzden görünen halk kapa, ki insan güzel ahlaka kapılır ve dar gönüller onunla yapılır. Bu aslında bunlar Arapça yazılar evet. şiirler de Türkçeye döndüğümüz zaman tabii hali almış. çok güzel. Olmuş. Güzel. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ve kaza rabbuka ella ta'budu illa iyahu. 17 23. Rabbin hükmetti ki kendinden başkasına ibadet etmeyesin. Böyle bir ayet-i kerime ki bu yani vahdet, tevhid açısından öyle güzellikler yani açıklıklar ortaya getiriyor ki ama biz bunu şartlanmış akıllarımızla, şartlanmış kafamızla başka türlü yorumluyoruz. Rabbin hükmetti ki yani Rabbinin hükmü budur. Hakim ismiyle hüküm budur. Yani kendinden başkasına ibadet etmeyesin. Kendinden başkasına ibadet etmeyesin. Biraz de ne demişti? Kendi varlığından meydana getirdi ki bütün ilk lütfu budur diyor. Hakkın alemlere ilk lütfu Rahman'ın rahmeti budur. Kendi varlığından ortaya koydu her şeyi. Dolayısıyla onun hükmü de kendinden gayrısına ibadet edilmemesi. Biz bunu düşünüyoruz ki işte sadece Hakk'a ibadet edeceğiz ondan başkasına ibadet etmeyeceğiz şekilde düşünüyoruz. Yani da tapmayacağız, aya güneşe tapmayacağız sadece. Varmıştı. Ha başkası varmış da, ona hmm. etmeyeceğiz. Sadece Hakk'a ibadet edeceğiz. Allah bunu böyle diledi. Bana ibadet edin sadece. Tek gördü. Evet. Dedi. Hükmünü çıkartıyoruz. Aslında. Aslında onun demesi şu. Benim muradım mutlak olarak şudur ki siz benden başkasına ibadet edemezsiniz. Benden başkası yok çünkü ama siz başkası var derseniz, kendi kendinize <gülüyor> raflar icat ederseniz, yaratırsanız, meydana getirirseniz siz buyurun tapın onlara diyor. Bence mahsuru yok diyor. <gülüyor> Bu kendinden kelimesini ııı gelişebilir miyiz ama insanın tepkisi çıkıyor. Tefekküründe türlü şekillere <gülüyor> sokarsın. <türü>. Şimdi <gülüyor> İbadet faslı gelince ortaya. Şurayı böyle anlayabildik mi? Varlık, alemdeki varlık, hakkın varlığından başka <gülüyor> bir varlık değil, değildir. Yalnız bu söylenen söz şüpheli tereddütlü olmayacak. Tabii. Gerçek hakikaten bu böyledir diye. Acaba böyle midir, şöyle midir? İşte şunlar var, bunlar var, o da hakkın varlığı mıdır, değil midir falan. Yok. Eğer tüm bir görüşle meseleye bakarsak, Teferruata dalmadan tek bir gözle bakarsan alemde hakkın varlığından başka bir varlık görmemiz mümkün değil. Görmemiz mümkün olmadığına göre başkasına ibadet etmemiz de zaten mümkün değil. Ne yönlü ne türlü ibadet edersek edelim neticede hakka ibadet etmiş oluyoruz. Ve bu çaresiz olarak böyle oluyor. Yani biz bilsek de bilmesek de yaptığımız ibadet tamamen hakkı olan bir ibadettir. Hakkı muradını de yani. Yani istesek de değiştiremiyoruz. İşte onu demek istiyor. Yani ben öyle ibadet etmenizi istiyorum ki değiştirmeniz mümkün değil. Bu hiç olacaktır. Yani, <gülüyor> yani ibadetiniz bana olacaktır demek istiyor. Şimdi ibadet derken ibadetin şeklini yahut yani şekillerini bir araştıralım. Normalde iki türlü ibadet var. Biri fıtri ibadet, birisi de iradi ibadet, yani irade ile, murad edilmek ile yapılan ibadet, birisi de fıtri ibadet, doğal, tabi ibadet. Yaratılış evet. hükmüyle. Şimdi bazıları derler ki hani her nefeste insan der, bu ibadettir, tabi ibadettir der. Bu avam düzeyinde anlaşılan tabi ibadettir. O da ibadet sayılır ama, zikir sayılır ama avam düzeyinde anlaşılan basit yönlü ibadettir. İşte yaratılan her